Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mella nebiye ba'de Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bir tane dünya var etti Bir tane dünya yarattı Bu dünyada Müslümanlar var Bu dünyada kafirler var Allah Azze ve Celle murad etseydi iki tane dünya var eder Birinde kafirler birinde müminler yaşardı nasıl ahirette cennet, cehennem diye ayıracak, müminler bir tarafta, kafirler bir tarafta olacaklar. Fakat dünya, Müslümanlar, kafirler aynı yerde yaşıyorlar, aynı gezegendeler. Burada bir mücadele var. Müslümanlarla müminler arasında, Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar, iki oğlu Habil ile Kabil arasında bitmeyen bir hak ve batıl mücadelesi var. Harpler var, kütaller var, batılın hakka tecavüzü var. Hak toparlandığı zaman Ben bil bilhakkı al batıl fe yedmeğuhu fe izâhu ve zahik. Hak, hak olduğu zaman, hakikat olduğu zaman Allah-u Teala'nın nusretiyle batılın beynini çökertir. Atarız biz buyuruyor Cenab-ı Hak onu. Batılı hakla beraber çökertiriz. Fakat zaman zaman batılın galip olduğu anlar da olur. Bu şu değil, yani peygamberler sürekli galip olacaklar, daraldıkları anda Allah Teala onlara nusret edecek, yollarını açacak. Eğer böyle olmuş olsaydı o zaman herkes iman ederdi, kudret ilahi görür teslim olurlardı, yeryüzü imtihan yeri olmaktan çıkardı. Allah Teala hak karargahına peygamberler gönderdi Enbiya, rusul gönderdi Onlar davet ettiler Hakikatin, ilkelerin esaslarını anlattılar İnsanlarda da akıl var Baktılar, gördüler, idrak ettiler İnandılar ya da inanmadılar Baktığınız zaman dünya tarihine Peygamberler ala ve Onlar insanlar için yaşadılar ama zalimler, firavunlar, nemrutlar, karunlar, onların dünyasına baktığınız zaman insanlar onlar için yaşadılar. Peygamberler insanlar için yaşadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimler, mazlumlar, biçareler, dul kadınlar sofrasından ekmeği alınan mazlumlar adına mücadele eden bir peygamber görüyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam'dan önceki Enbiya'ya baktığınız zaman Onlar da insanlar için yaşadılar Fakat Firavun'a, Nemru'da, Karun'lara baktığınız zaman insanlar onlar için yaşadılar Peygamberler verdiler Neye sahipseler, neye malikseler Paydaşlılar insanlarla sofra dediğiniz zaman en bereketli sofra her gelenin oturduğu her gelenin karnının doyduğu bir sofra Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Halilur Rahman'ın sofrası aklımıza gelir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aklımıza gelir İbta Aleyye git benim adımı al diyen bir peygamber Aleyhisselam Eğer verecek bir şey yoksa benim adımı al Yazdır peygamber aleyhisselamın parası olduğu zaman onu ödeyecek de o adamlara diyen sevgiler sevgilisi aleyhissalatü vesselam efendimizi görüyoruz. Peygamberler veriyorlar, hükümdarlar gasp ediyorlar, alıyorlar Nemrutlar, Karunlar. Hükümdarlar derken tabii ki enbiyaya düşman olanları, firavunları, Nemrutları, Karunları kastediyoruz zalimleri, firavunları yaşarken över insanlar, şairleri vardır, meddahları vardır. Onlara şiirler inşa ederler, karşılığında maaşlar alırlar, saraylar alırlar. Enbiya'lar eğer onları birileri yüzlerine karşı övüyorlarsa bundan rahatsız olurlar. Ulema da Müslüman sultanlar, devlet başkanları da bundan rahatsız olurlar. Fakat enbiya ölünce onların ardından insanlar, onların güzelliklerini yad ederler, anlatırlar. Yeryüzündeki zulme nasıl son verdiler? Mazlumlara hürriyeti nasıl getirdiler, takdim ettiler? Enbiya'dan sonra onların güzelliklerini anlatırlar. Zalimler varken, yaşarken onların etrafında ordular vardır, güç, kuvvet vardır. O güç ve kuvvetten dolayı insanlar onların etrafındadırlar ama ölüp gittikten sonra Mısır'da şimdi Firavun için toplanıp da dua eden insanlar yoktur. Ama Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için dua eden şu kadar insan var. Yani bütün müminler bu Enbiya'yı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz ki Risalet ehramının zirve noktasıdır. Ondan sonra bütün Enbiya'yı tazim ederler. Onlara iman ettiklerini, yollarında yürüdüklerini bildirir, haber verirler. O halde kardeşlerim kafirlerin yolu var, firavunların yolu var, Enbiya'nın yolu var. Yani bir kısmı oradan gidiyor. Bir kısmı da peygamberleri kabul ettiler. Onların izinden gidiyorlar, devam ediyorlar. Peki sürekli niçin peygamberler kazanmıyorlar? Çünkü dünya imtihan yeri. İnsanların iradesi var. Kendi iradeleriyle kazandıklarını ya da sahip olduklarını eğer devlete malik olurlarsa mazlumlarla paylaşan, İnsanlık için çalışan, insanlık için gece sabahlara kadar seccadenin üzerinde duran, devlet kurduğu zaman Hicaz Yarımadası'nın adaleti, hakkaniyeti hakim kılan Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve esaslarını biliyor insanlar. Kur'an-ı Kerim biliyorlar, sünnet-i seniyeyi biliyorlar. Kendi iradeleriyle efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve safında onun yanında yer alıyorlar mı, almıyorlar mı? İn yansurukumullahü fela galibe lekum. Eğer Allah Teala size yardım ederse o zaman dünyada size galip olacak kimseler yok. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında yer alır ona yardım ederseniz. Yani bir esnaf kardeşim esnaf kardeşine Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir sünnetini anlatıyorsa bak müşteriler geldiği zaman onlara mütebessim bir yüzle davran. Selam verdikleri zaman ve aleyküm selam ve rahmetullah de. Ramazan-ı Şerif'te onlar mağazana girdikleri zaman Ramazan-ı Şerif'i bu ayı bu ayın bereketini bu mağazada soluklasınlar. İntansurullah'a ey İslam kadınları siz tesettürünüzle Allah'ın dinine yardım edin. Ey İslam'ın kızları Ümmetin kızları Küçük yavruları Yedisinde sekizinde Fatım ağları Zeynepleri Alın onları Ailenizden olan Mahallenizde olan Apartmanda olan Küçük kızları alın Onlarla bir yerde oturun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedin Çay için Nelerden hoşlanıyorsa Onlardan bahsedin O kız çocuklarına ve namaz vakti geldiği zaman seccadeyi serin, siz namaz kılın, yedisinde, sekizindeki o kız çocuklarına, mahalleden, apartmandan gelen o yavrulara, biz namaz kılacak, Rabbimize karşı kulluk vazifemizi eda edeceğiz. Siz de bizimle beraber namaza durur musunuz? Allah Teala'yı bize bu kadar nimeti veren Rabbimizi tazim etmeye, var mısın? Zeynep var mısın? Fatıma var mısın? Onları davet ederseniz, çağırırsanız, Belki bir rekat kılacaklar Sonraki gün iki rekat kılacaklar Siz İslam'a göre örtünüyorsunuz Onlar size bakacaklar Bir gün diyeceksiniz ki Hani bize bu kadar nimeti veren Rabbimiz İslam'ın kızlarına Müslüman kadınlara Örtünmeyi mahremiyeti emrediyor Fatıma Sen de benim gibi olmak ister misin Sana bakacaklar Eğer sen bunları yapıyorsan intansurullah'a, Allah'a yardım ediyorsun Peygamber Ali sallallahu aleyhi Cenab-ı Hak bütün bu kuşatmalardan kurtarmaya kadirdir ve kurtarmıştır da. Ama efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam Bedir'e, Uhud'a, Hend'e gitmeseydi, hicret olmasaydı Ebu Bekirle Ebu Cehil birbirinden ayrılır mıydı? Allah Teala'nın adaleti tecelli eder miydi? Ehli cennet var, ehli cehennem var. Ve lekazzara'na li cehennem kesiran min ins yani insanlar ve cinlerden önemli bir bölümünü madde planda baktığınız zaman çoğunluğunu cehennemi amelleri yapacak şekilde yarattık buyuruyor Allah Azze ve Celle Yani onlar cehennemi kendi iradeleriyle isteyecekler bir tarafta şeytan adına çalışanlar var, onlar mücadele ediyorlar. Dünya mücadele yeri. Peki ey ehli iman, biz Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın davası için mücadele ediyor muyuz? Sen delikanlı kardeşim, Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, Enes bin Malik gibi, Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın etrafındaki o gençler gibi, onlar Medine sokaklarında dolaşıyorlar. İffet diyorlardı izzet diyorlardı Onlardan bir kısmı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelip Onlardan bir tanesi bir zina demişti Bana müsaade et zina edeyim ya Resulallah O kadar onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın huzurunda Bunu söyleyebilecek halde olanlar vardı içinden Ama Efendimiz Aleyhisselam iman dediler izzet dediler o gözler Allah Azze ve Celle'nin emaneti dediler. Sahabe-i Kiram Radıyallahu anhum Medine'de o insanlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında yaşanan bu muhavireyi, bu konuşmayı aldılar. Ebayu Ensari oldular, İstanbul'a kadar geldiler. Gördükleri delikanlılara iffeti anlattılar. Milletin namusu dediler, milletin şerefi dediler. Evinizin namusu ve iffetini korumanız gerektiği gibi şu ekranlarda çiğnenen namus ve iffetler, ekranların arkalarında yaşanan bütün bu hadiseler, biz imanı ve İslam'ı anlatmadığımızdan dolayı, biz İslam'ı imanı, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı ashabı gibi yaşamadığımızdan dolayı bütün bunlar oluyor diye acı çekiyorsak, o zaman allah Teala'nın dinine yardım ediyoruz kardeşlerim. İlla tansuruhu fakat nasaruhullah. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, İlla tansuruhu, eğer siz ona yardım etmezseniz, Peygamber aleyhissalatü vesselamın davasını anlatmazsanız, bu asrın değerleri, bu zamanın modası, postmodern dayatma, modern dayatma, bütün bunların içinde ben evime çekilirim, namaz kılarım, Evimde İslam'ı yaşarım, orucumu tutarım, sokağa karışmam, cemiyete karışmam. Eğer bunu derseniz, illa tensuruhu fakat nasarullah. Unutmayın ki Allah peygamberine yardım etti. Yalnız kalmıştı. Mekke-i Mükerreme'de peygamber Ali selamü ve kuşattılar. Ve yezian kurubikelledi ne kafarû li yuthbitûk au yaqtûluk au yuhricûk ve yemkurûne ve yemkurullah. Hani hatırlayın o günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tuzak kuruyorlar. Darun Nedve'de toplandılar. Artık bundan sonra yeryüzünde Allah diyecek bir kişi bırakmayacaklar. Ve izyan kurubikelledi neferu. Şeytan onların meclisine gelir. Darun Nedve'ye gelir. Konuşuyorlar. Ne yapalım derler. Biri der ki: "Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a dair onu bir yerde hapsedelim." Eline ayağına zincirler vuralım, o şekilde onu cezalandıralım. Şeytan bir adam suretinde ayağa kalkar. Der ki sakın ha böyle yapmayın. Bu ne çirkin bir ifade. Eğer böyle yaparsanız onun bağlıları toplanırlar, gelirler onu kurtarırlar. Derler ki sen kimsin be adam? Şeytan iblis, insan suretinde onların meclisine gelir. Ben der Necit tarafından gelen bir ihtiyarım. Hoşlarına gider Darun Nedve'deki adamların. Sonra derler ki peki o zaman onu çıkaralım, sürelim. Mekke'nin dışına sürelim. Yine İblis insan suretinde ayağa kalkar der ki eğer onu sürerseniz o zaman ordular toplar. O ordularla askerler toplar, ordular kurar. O ordularla üzerinize gelir. Çünkü bu çok fasih ve beli konuşuyor. İnsanlar gördüğü zaman, insanlara konuştuğu zaman bunun sözüne itibar ederler yapmayın onu Mekke'nin dışına çıkarmayın sürmeyin der iblis. Başka biri ayağa kalkar der ki o zaman onu öldürelim her kabileden bir adam bulalım işte der. İblis bunu yapın öldürün her kabileden bir adam bir delikanlı alırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısına gelirler. Sallallahu aleyhi ve sellemi şehit edecekler. Cibril Emin haber verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden ayrılır, gidiyorlar. Yalnız ashab-ı kiram efendilerimizi Mekke'den çıkardılar. Medine'ye gönderdiler. Siz çıkın buyurdu. Ev yanarken anne önce çocuklarını çıkarıyor. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah ve Resul davasının tam 13 yıldır anlatmış olduğu Mekke-i Mükerreme'de yangın var. Yani Müslümanların başlarına kaynar sular döküyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siz çıkın buyurur. Çıkar onlar sahabe gider. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekir'e gider. Binitlerin ayarlarlar Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an Efendimizin binekleri. Allah Resulü aleyhisselam Ebu Bekir Efendimiz'e binerler. Yanlarına bir rehber alırlar. Abdullah bin Uraykıt müşrik. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam madde planında ne yapılması gerekirse onları yapıyor. Binek var. Abdullah bin urayıkıt yol gösterecek o da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi mükerremeden Medine'ye giden o kestirme yoldan oradan gitmiyorlar sahile doğru gidiyorlar onları şaşıtmak için. Her tarafta sallallahu aleyhi ve sellem'i arıyorlar. Sevr mağarasına geldiler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz tam üç gün kalıyor. Onun bu hali bize şunu resmediyor. Müslümanlar, davetçiler, delikanlılar, İslam'ın kızları bu hakikati yaşarken Madde planında önlerine zorluk çıkacak O kadar zorlanacaklar ki en son her şeylerini bırakıyorlar artık bırakacaklar Madde planında sebep neyse onları yerine getirecekler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben Rabbime tevekkül ettim O her şeyi kadirdir O Mekke'yi Ebu Cehil'i adamlarını dağıtmaya muktedirdir deyip Yalnız başına sallallahu aleyhi ve sellem Onların bilmiş olduğu yoldan Medine-i gitmiyor. Madde planında neler yapmak gerekiyorsa onlar yapacaksınız. Gemileriniz olacak, karadan onları taşıyacak askerleriniz, onların iman ve iradeleri sonra denize indirdiğiniz zaman Allah Teala yolumuzu açacak. İnna فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِينَا Kur'an-ı Hakim'in bu ayeti Efendimiz Aleyhisselam için nasıl tecelli ettiyse, Fatih olursanız sizin için de tecelli eder Ama önce madde planında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Madde planında sebepleri o kadar yerine getiriyor ki Sanki hiçbir şey ihmal edilmiyor Sonra geldiler, kuşattılar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i şehit edecekler Orada öyle bir tevekkül var ki sanki madde planında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hiçbir hazırlığı yokmuş gibi Titreyen Ebu Bekir Radıyallahu anh Efendimizin omuzunu tutuyor Ma'dan allahu Sen bu iki kişiyi ne zannediyorsun? Üçüncüsü Allah olunca kim durdurabilir? Yani orada nusret var. Hani Hazreti Hud Aleyhisselam'ı kuşatıyorlar yalnız başına. Madde planında neler yapması gerekirse onları yapıyor. Ama kuşattılar, bitti. Beşer'in gücünün bittiği yer. Feqidunu cemian, summa la tunzirun. İnni tevekkeltu ala Allahir Rabbi ve Rabbikum. Feqidunu cemian. Hepiniz beraber gelin. Hepiniz bana Müslüman oluşumdan dolayı birlikte tuzaklar kurun. Hiç bana mühlet vermeyin ama unutmayın. İnni tevekkeltu alallâhi Rabbi ve rabbiküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. Öyle bir tevekkül ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tevekkülü. Kur'an-ı Hakim bize onu anlatıyor. İlla tensuruhu. Eğer ona yardım etmezseniz unutmayın. Fakat nasarhullâh. Mekke'de onun üzerine yürümüşlerdi. Şehit edeceklerdi. Allah Azze ve Celle yolunu açtı. Allah Azze ve Celle bir ordunun yanında Peygamber Aleyhisselatu Vesselamu bir ordunun önünde güvercinle kurudu. Mağarada kurudu. Onu korur. Bana diyor ki, sana diyor ki, madde planında Allah ve Resul davasına yardım etmek için elinde ne geliyorsa onları yap. Bir yere kadar geliyorsun. Orada artık her şey bitti. Ve in yemse sekallahu bi zurr'in fela kashf le illahu ve in bi fela radde Yani Allah azze ve celle eğer mağlubiyeti murad ettiyse kimse sana zafer veremez. Fakat Allah azze ve celle sana ve bana dair, ümmete dair hayır murad ettiyse kimse de buna engel olamaz kardeşlerim. İmam Buğzihri Rahmetullahi Aleyh İşte dünya mücadele yeri Bir tarafta Ebu Cehil'in karargahı Bir tarafta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın karargahı Allah Resulü Aleyhisselam'ın 13 yıllık Mekke mücadelesi Madde planında gücü bitti Mağaradalar geldiler kuşattılar Şimdi Allah'ın musreti tecelli ediyor Filistin'de ümmetin kızlarını şehit ediyorlar ama Allah Azze ve Celle o kızların onurlu direnişiyle Kudüsü İslam adına muhafaza ediyor. 9 Arap devletinin 6 yıl dayanamadığı İsrail'in tankların önünde ümmetin kızları Sümeyye'leri şehit oluyorlar. Allah Azze ve Celle 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın seyrettiği, İsrail'in her yıl her an her zaman, Yıkmak için hamleler, tuzaklar kurduğu Mescid-i Aksa'yı ümmetin kızlarıyla koruyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örümcekle, onu güvercinle, onu mağarada koruduğu gibi. İlla tansuruhu fakat nasaruhullah. İşte İmam Buser'i rahmetullahi aleyh bize şimdi o hakikati anlatacak. Nasıl korur Allah Azze ve Celle? Bize de şu hatırlatmayı yapacak. Yürür müsünüz? Yardım eder misiniz? İslam'ın kızları, İslam'ın delikanlıları, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri yardım eder misiniz? Eğer bir yerde bir alimi, eğer bir yerde Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini, eğer bir yerde tesettürü, mahremiyeti birileri tenkit ediyorsa, yapma be azizim. Bu Allah'ın emridir, bu Allah'ın buyruğudur. Yapma be azizim, bu adam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dinini anlatır, onun şeriatını anlatır diye, onun adına hak ve hakikatin müdafasını yaparsak, yansurkum. Allah'a yardım ediyorsunuz, onun dinine yardım ediyorsunuz. ''Bir yerde gıybet var, bir yerde delikodu var, bir yerde faiz var, bir yerde haram var, bir yerde zina var, bir yerde fuhuş var, bir yerde gençler bir tuzaktan diğerine savruluyor.'' ''Durun'' diyorsanız, Allah Teala'nın dinine yardım ediyorsunuz. ''Takatinizin bittiği an, güvercinler devreye girecek.'' ''Takatinizin bittiği an, Allah Azze ve Celle, müşriklerin gözünü karartacak, Sayıları şu kadar olacak.'' Ayaklarının dibine baksalar görecekler ama allah Teala onları bundan mahrum edecek. وَمَا حَوَ الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَكُلُّ تَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِينَ فَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَعِيمًا أَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ حَبِينًا O ma hawa ma mawsule ve ma hawa lghar demek oradaki o mağaranın cem ettiğini içine aldığı şeyi hatırla min khayrin hayırdan en hayırlıyı almıştı o mağaranın aldığı orada kimin beyan Beyan için mağiy beyan ediyor. Neyi almıştı içine? O en hayırlıyı almıştı Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı ve min kerem'in en şerefliyi almıştı, en değerliyi almıştı. Ya da min sahibi kerem, kerem sahibi olan Ebubekiri Bekir'i bir en hayırlı olan Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı bir de kerem sahibi olan Ebubekiri Bekir'i içine alan o mağarayı hatırla. O mağarayı düşün. Kerem sahibi Ebubekir radıyallahu an efendimiz Ali vesselam'ın önüne malını da koymuştu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yoluna canını da koymuştu. Suraka efendimiz Ali aleyhissalatu vesselam'ın üzerine hicret yolunda sallallahu aleyhi ve sellem yürürken yaklaşıyor. Ebubekir efendimiz aleyhisselam bir önüne geçiyor, bir arkasına. Eğer Suraka Allah Resulü aleyhissalama bir e, suikast yaparsa Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz Allah Resulü Aleyhisselam'a kendini siper edecek. Biliyor ki Ebubekir ölürse Ebubekir ölür. Ama Resulullah Aleyhisselam'a bir şey olursa, şehit olursa bu kervan durur. Bana İslam gelmez, sana gelmez. Kıyamete kadar gelenlere bu dava, bu hakikat ulaşmaz. Kerem sahibi Ebubekir birileri malını vermekte zorlanır ama Ebubekir radıyallahu an malını da Canını da ortaya koyar. işte o mağarayı hatırla. Wakulu tarfin her göz ki minel kufar. Ee, o tarfin, onun sıfatı yani kafirlerden olan kafirlerden olan her göz anhu amma hava. O mağaranın içine aldıkları şeyden amı kör oldu. Mağaranın içinde peygamber vardı, mağaranın için Ebu Bekir radıyallahu anh, efendimiz vardı. Müşriklerin orada ne kadar gözü varsa Allah Resulü Aleyhisselam'ı aramak için yollara çıkan müşrikler Cenab-ı Hak onlara ayaklarını bastığı yere baksalar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i göreceklerdi Ama Allah Teala o gözlere kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göstermedi kardeşim <gülüyor> fassidku fil gari ve siddiku lem yerime ve hum ma bil gari min erime. <gülüyor> oh, fassidku fil ve ala fassidku sidk yani Raculun adlün diyoruz. Raculun adilün yerine adil bir adam masdar getirdiğimizde mübalağa olur. Burada da fassad mübteda efendimiz Aleyhisselam'ı sadakatini masdarla ifade ediyor. Yani işte aşta, aileyi idare edişte, devleti yönetişte Cemiyeti hakkını, hukukunu iade edişte, neler varsa hangi oluşta erişte, yönelişte bütün bunlarda sadakat ehramının zirvesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O sadakati bir yönüyle temsil etmez. Sadakat bizzat onun kendisidir.'' Doğruluk bizzat onun kendisidir. Fasıtku fil -gâr. O mağaradaki sadakat. O sadakat mağaradadır. Fasıtku filgari, gar Bir de o sıtkı doğrulayan sıddık. Sıddık Ebubekir radıyallahu anh. O sıtk doğru olan. Doğruluğu bütün varlığıyla, bütün şubeleriyle temsil eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O neler söylediyse Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz o sıddık makamını onu tasdik ederek onu doğrulayarak ulaştı. Eve dair, cemiyete dair, faizin haram olduğuna dair, İslam devletinin esaslarına dair sıddık olan Peygamber aleyhisselam ne dediyse Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz tereddüt etmeden Allah Resulü aleyhisselamı tasdik etti. Fasıd kufil gari vassıddi kuf lem yerima, lem yerima bunun çok anlamı olur kardeşlerim. Yani lem yerima o ikisi gazabetmediler, kızmadılar. Ya Rabbi bu düşmanlar hala peşimizde buraya kadar geldiler ve onlara görünmediler veya telaş edip de dışarıya böyle korkudan kaçmadılar kendilerini izhar etmediler. Tam bir tevekkül hali. Allah Resulü Aleyhisselam'da ve ondaki o tevekkülü görerek ona ittiba eden Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'de "Hum yekuluna ma bil'gari min erimi." Vahum o müşrikler, kafirler Allah Resulü Aleyhisselam arayanlar "Yekuluna" diyorlardı ki. "Ma bil'gar" O kalenin makul kavli ma bil gali, mağarada yok min erimi erim kimse ahad demek. Yani bu mağarada kimse yok diyorlardı. Kimse yok burada diyorlardı. Ee, o Ebubekir'de Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de zerre kadar bir ürperti hali, bir korku hali yok. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı ya da göremediler diyorlardı ki burada kimse yok. Allah Azze ve Celle onların bakışlarından, nazarlarından Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i korudu, muhafaza etti. Peki nasıl böyle dediler? Niçin böyle dediler? Neden göremediler? Zannul hamame ve ala khayril beriyeti lem tensuc ve lem yani vahim ya kohlun, o müşrikler niçin dediler ki bu mağarada kimse yok? Zannul hamam. Çünkü onlar güvercin gördüler, güvercinler gördüler, zannettiler ki bu güvercinler. Zanlul ankabut, orada ankabut, örümcek gördüler ve dediler ki bu örümcek lem tensuş dokumadı ve tahumi bu kuşlar da güvercinler de burada dönmezler dönmediler ala hayril beriyye insanlığın en hayırlısı Muhammed Aleyhissalatu vesselam eğer burada olsaydı örümcek bu mağaranın kapısına mağaranın önüne bu anı örmezdi eğer burada insan olsaydı buraya insan gelseydi o zaman bu güvercin burada olmazdı dediler. Allah Azze ve Celle koruyacak. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselam üzerine geliyorlar. Peki bütün bunlar Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bize doğrudan anlatmıyor. Ama mağaradaki o kuran Kerim güvercinden, örümcekten bahsetmiyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mağarada Allah Azze ve Celle'nin kuvvet ve kudretiyle, nusretiyle muhafazasını bize haber veriyor. işte illa suruhu fakat nasarullah bize ayet-i kerime onu ifade ediyor, haber veriyor. Peki madem ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yalnız başına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Mekke'nin şifahi yazılı olmayan anayasasının birinci maddesi, şifahi tabi yazılı değildi. Birinci maddesi neydi? En önemli maddesi Mekke çok tanrılı bir dine hayata inanır. Yani hubel menat bunlar onların hayatında olacak. Ama Allah Resulü Aleyhisselam davete tebliğe başlayınca ilk olarak onu inkar etmişti. Onların ilahlarını inkar etti. La ilahe dedi tanımıyorum. İlahlarınızı, sistemlerinizi, ideologyalarınızı reddediyorum. Darun Nedve'yi tanımıyorum. La ilahe illallah. İllallah. Tevhidi inkar etmeden söyleyemeyiz. İdeolojileri, güç merkezlerini reddetmeden. Yalnız Allah'ın nizamını mümin ikrar edemez. Önce reddedecek. Hani diyor ya, Sür çıkar gayri gönülden ta tecellii kılhak konmaz padişah saraya hane mamur olmadan. Yani saray bitmeden padişah saraya gelmez. Gönlü tevhide hazırlamadan vahdet tevhid o kalbe gelmez kardeşim. Önce çıkaracaksın. Önce tahliye olacak. Boşaltacaksın. Sonra tahliye olacak, tahalli. Kelimeyi tevhidle kalbi süsleyeceksin sonra tecelli olacak allah Ekber dediğin zaman bütün güç merkezleri ayağın altında olacak o zaman namaz kılarken hocam daralıyorum demeyecek adam allah Ekber deyişinde mümin masivadan maveraya yükselecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de bu meydan okuyuşları var peki şimdi o peygamber mağaranın kapısına müşrikler geldi. Neden dışarıya çıkıp da kılıcıyla yüz kişiye ya da ne kadar adam müşrik geldiyse niçin onlara meydan okumuyor da mağaranın içinde bekliyor? Niçin mağarada peygamber? Hani Allah Resulü Aleyhisselam'ın şecaatinden, cesaretinden bahsediyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, sünneti seniyyesiyle kıyamete kadar bana, sana, ümmet kadrosunda ait olan kadınlara, erkeklere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ihmandar olacak. O mağaraya kadar giderken madde planda bütün esbaba tevessül etmişti yani Ebu Bekir Efendimiz'e de dedi ki bana da bir binek sat demişti iki tane binekleri vardı bindiler gittiler yanlarına bir tane adam aldılar Abdullah bin Ureykı'da aldılar vesaire madde planında yapılması gereken neler varsa onları yaptı şimdi buradalar Allah Resulü Aleyhisselam yalnız başına Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh, efendimizle eğer orada çıkıp onlarla muharebe etseydi o zaman ümmetin içinde iki kişi bin kişiye meydan okuyacaklardı. Hayır öyle değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir'de meydan okuyor. Hendek'te meydan okuyor. Mekke-i Mükerreme'ye geliyor. Eğer orada bir meydan okuyuşu olsaydı o zaman ümmetin içinde iki kişi çıkacaklar. Telaviv'de küfür yobazlarına meydan okuyacak. Her çıkışlarında onları şehit edeceklerdi. Onlar Medine'ye gidecekler. Bedir'e orduyu hazırlayacaklar. Üç kat büyüklüğündeki Mekke müşrik ordusunu hak ile yeksan edecekler. Yani madde planında gücünüz küfür ordusuna yakın olacak. Yani belki onlar sizden üç kat, dört kat fazla olabilirler. Beş kat fazla olabilirler. Ama biri yüz olurlarsa o zaman... En azından biri 10 olacak yani onlar size 10 on katınız büyük olacak. O kadar aradaki mesafeyi kapatın, o kadar hazırlık yapın. Ona işaret var. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam mağarada Allah Azze ve Celle sevgililer sevgilisini orada muhafaza ediyor. وَقَيَتُ اللّٰهِ اَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ ve an وَعَنْ min مِنَ الْعُطُمِيهِ Vükayetullah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin koruması Muhafaza etmesi Ernet, mustani kıldı Muhtaç bırakmadı اَنْ مُدَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرُوا Duru, dir' در kelimesinin çoğulu. Kat kat olan zırhlara muhtaç etmedi. وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْعُطُم Utum, atama kelimesinin çoğulu. Yüksek kalelerden, insanları içine alan o kalelerden ya da kat kat olan zırhlardan Allah Azze ve Celle Hira'da peygamber aleyhissalatü vesselam bütün bunlar olmadan onlara muhtaç bırakmadan korudu muhafaza etti. Bu ifadeler bize şunu tepşir ediyorlar. Müminler, Müslümanlar Kudüs'te, Gazze'de, Bağdat'ta, Doğu Türkistan'da, Arakan'da. Eğer siz asab ı kiram efendilerimiz radıyallahu Anhum gibi Mekke'de onları ne kadar işkenceler etmişlerdi. Sümeyye'yi radıyallahu anh'a şehit ettiler ama onlar yılmadılar. Onlar usanmadılar. Onlar İslam bayrağını taşımaya devam ettiler. Onlar yine secde secde, ruku ruku kainatın sahibini tazim ettiler. Eğer siz de onların zorluklarına maruz kaldığınız an cephelerinizi iman cephelerini terk etmezseniz, Allah'ın dinini emri bil maruf yaparak yardıma devam ederseniz daraldığınız an bu topraklarda İslam bitiyor dediğiniz an Allah Teala'nın nusretini göreceksiniz ve inne evhanel buyut illel beytul ankabut. Evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Ama Allah azze ve celle Mekke müşriklerine karşı mağarada Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi örümceğin eviyle en zayıf evle korumuştu. Ebabille Ebrehe'nin ordusunu dağıtmıştı. O Allah'a iman ettik. O halde müminler seferber olursak Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ümmetin kızlarının şehit olmuş olduğu o mübarek topraklarda İslam ordusuyla girecek ve yakın bir zamanda Mescid-i Aksa'da Tel Aviv'de bu ümmet yüz binler, milyonlar fetih marşları söyleyecek, fetih suresini okuyacak, Allahu Ekber diyecek Dünya İslam'ın zaferini seyredecek. Estağfurullah ve etubi ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.